Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar Açık Radyo 94.9'dayız. Ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Artık ben Alper diyebilirim sanırım. <gülüyor> <gülüyor> evet Alper. Sevgili Alper Hasanoyla birlikteyiz. Kamusla güreşiyoruz. Ee, devam ediyoruz geçen haftadan. Ee, bu yine sosyal medya hesaplarını hatırlatayım. Instagram var kamusla güreş aynı adlı. Bu ...gmail adresimiz var... ...bir de Twitter adresimiz var... ...aktif olarak kullandığımız... ...özellikle podcastleri yüklüyoruz... ...burada paylaşamadığımız bazı... E, ...görselleri ve metinleri paylaşıyoruz... ...onu hatırlatalım sadece bizim için değil... ...diğer açık radyo programcıları için de geçerli... Hiç haklarını yemiyorsun sen... Haklarını yemeyelim... ...takip ediniz efendim o kadar uğraşıyoruz diyeyim... <gülüyor> <gülüyor> e, ...dinleyicimiz sevgili... Erkan Uluya... ...Erkan Erkan Uluya teşekkürlerimizi Bugünkü iletelim... Destekçimiz. ...bugünkü destekçimiz... Efendim, Teknik ekipte de Ömer e Şahin'e e ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizim kahrımızı çekiyor sağ olsun. Hangi evet. şarkı dinlemek istiyordun? Biz e, üç haftadır sürekli bir personal Jesus gidiyoruz. Bugün de öyle olacak. E, kimin söyleyeceği şimdilik sürpriz olsun. Arada söyleyeceğiz onu da. Efendim e, hem karakter. Canlı söylüyormuş gelip. Ya, hem karakter hem ruh başlıklarında e, ilerliyoruz. Aslında bir türlü ruha giriş yapamadık. Zaman zaman ruhsal rahatsızlıklar, ona konan tanılar, ilaçlarla ilgili geçişler olduysa bile karakter ağırlıklı gittik Peres Anaoğlu'yla. İki haftadır. Bu hafta üçüncü haftamız. Şimdi e, bu ruhsal rahatsızlıklar, onlara konan tanılar hatta kişilik bozuklukları başlığı altında anılan e, diyelim ki histriyonik kişilik bozukluğu, narsistik kişilik bozukluğu ya da kompulsif biriktirme gibi e, şeylerle günlük hayat içerisindeki diyelim çok e, titiz ya da mükemmeliyetçi olma, özgüvenli olma efendim eee İşte medeni cesareti yüksek olma ile bunun hastalığa kaydığı nokta nasıl belirleniyor ruhsal başlığına böyle bir topa <gülüyor> atmış alalım. Yapalım, evet. Evet. <gülüyor> yani şimdi tabii ki e, DSM-5 yani bizim e, psikiyatrik tanı kriterleri kitabımıza e, bakarak e, karar vermek. Hakkını kendimizde görsek biraz fukol, görürsek biraz fukocu bir söylemle mesela o iktidarı bilgi iktidarını kullanarak e, bilgiyi bir iktidar haline getirip bunu kullanarak e, davranırsak şu üç kişilik masada işte Ömer de kata, katarsak Ömer de sanki biraz daha fazla. Ee, şey çıkartıbilebilmiş. Ben baktım ona bazı şeylere karşı. Yani bu dört kişi arasında, e, dört e, kişiden toplam işte 12-13 tane tan şey, hastalık çıkartabiliriz. O, evet. Şimdi ama e, aslında hastalık öyle tanımlanmamalı. Yani kriterlere uyu diye hasta diye tanımlanmamalı. E, bir insanın e, e, hast kendisini e, hasta diye hissetmesi daha önemli. Yani e, İki şey e, kriter var burada. Hastanın kendisi haricinde, kendi kararı haricinde ona psikiyatrik olarak tırnak içinde hasta deyip onun isteği dışında müdahale etme hakkımızın e, etik olarak söz konusu olduğu yalnızca iki durum var. Bir Ee, şu anda ben ona bir şey yapma, engellemezsem kendini öldürecek hmm. ya da hastalığı ya. nedeniyle yani kendini öldürecek ya da başkasına zarar, zarar, zarar verecek. verecek ve öldürecek hmm. bu iki durum dışında illa öldürmek yani ya, evet evet yani fiziksel bütünlüğüne hmm. e, zarar verecek, verme, zarar verecek. Yani kolunu kes, kesmek de illa öldürmeyebilir tabii, tabii. yani bana sesim şöyle söylüyor e, ses duyuyorum ben e, Bak yani buradan sakın şu anlaşılmasın şizofrenler böyle şeyler duyarlar Deliler ve giderler birilerine zarar verirler değil. Çok çok az kesiminde yani normal insanlardan istatistiksel olarak anlamlı olmak üzere tırnak içinde deliler başka insanlara çok daha az zarar verir. Normal diye tanımladığımız insanlar delilerden daha zararlıdır. Yani Hı. bunu net olarak bir kere vurgulayalım. Hı. Ama benim kulağıma gelen ses... E, git Kerem'in sağ kolunu kes. Çünkü o devamlı senin söylediklerini e, yazıyor ve işte FBI'ye bunu iletecek. O sağ koldan kurtulmamız lazım diyebilir. Hmm. E, bu Ve bunu da ben net olarak psikiyatrist olarak biliyorsam o zaman bunu yapmasını engelleyecek bir şey yapmak durumdayım. Onun dışında benim bir insana e, e, bir hastalığına tanı koyup ona müdahale etme hakkım e, yani durumum yalnızca ve yalnızca senin bana gelip Ya ben bu bir şey var ben bir devamlı böyle davranıyorum bir şey oluyor bana ilişkiler beni çok mutsuz ediyor her şey devamlı tekrarlanıyor aynı şekilde İlişkilerim bundan mahvoluyor kendimi tutamıyorum işte işim işten atılıyorum bu yüzden filan bunu değiştirmek istiyorum ben dediğinde illaki de yine hastalık ya da bozukluk tanısını koymadan çünkü psikoterapi içinde tanı koymak zaten Bizi engelleyen ve sınırlayan bir şey. Ama yani tanılar, doktorların birbirini iyi anlaması... ...istatistik tutmak ve bilimsel çalışma yapmak için gerekli olan bir şey. Yani ben sana sen ben sana şey tanısı koysak mesela... ...bağımlı kişilik bozukluğu tanısı koyduk. Sen de baktın internetten evet ya bende böyle bir şeyler var... ...ben bunu bir düzelteyim dedin. Ben Evet sende bağımlı kişilik bozukluğu var... ...biz bunu tedavi edelim dediğimizde psikoterapide... Biz E, algıda seçici bir şekilde yalnızca orda kalıyoruz. Yani boş ver tanıdığız biz psikoterapide. Senin insanlarla olan ilişkinde senin sıkıntıya düşen ne var? Adına bağımlılık desek ne olur demesek ne olur? O bana diyor dese eğer e, ya ben hiç kimseye hayır diyemiyorum. E, benim yapmam gereken ailem için yapmam gereken bir sürü şey varken hayır diyemediğim için hep diyedim işte diyedim işlerine koşturup duruyorum ben. E, dese. ...Kerem. Ben bunu yapmak istemiyorum. Ama Didem sanki çok kırılacak... ...ve ben onu kaybedecekmişim gibi geliyor. Ama bu arada da ailem çok mağdur oluyor. Ben bundan kurtulmak istiyorum derse ben ona psikoterapeutik olarak destek olmaya çalışırım ama bu da bağımlı kişilik bozukluğu desek ne olur demesek hmm. ne olur. Tedavi ettiğimiz şey bağımlı kişilik bozukluğu değil ki. Onun ilişkilenme biçiminin de kullandığı stratejileri ama değiştirmesini sağlamak. Ama birlikte bunlara hmm. adlar koyuyorlar. Hani sen geçen programda bahsetmiştin. 3, 4, 5 e, hastalık adı varken 1900'lerin başında evet. bugün bu sayı 600'e çıkmış. Gittikçe daha de daha dallanarak evet. sanki evet, evet. artıyor. Mm-hmm. <laughs> E, bu e, kişinin farkındalık durumunun öneminden bahsetmiş oldun. yani başkalarına zarar ya da kendine zarar vereceği noktaya geldiğinde ancak o istemeden de müdahale evet. edilebiliyor ama kişilerin farkındalık oranı ne oluyor e, rahatsızlıklarda e, zor, zor, zoraki farkındalıklar yaratıyoruz insanlarda çünkü diyoruz ki mesela yani e, en son böyle bir tabip odasının düzenlediği bir toplantıda ben bir çok da saygı duyduğum şimdi adını vermek istemediğim bir psikiyatrist arkadaşımın E, ...hastalık tanımına itiraz etmiştim. Şöyle, dedi ki... ...mesela dedi... Ben, ...derya deniz bilgiye sahip bir arkadaşımız var. Çok şey biliyor. Ama onun... ...performans anksiyetesi var. Yani sosyal fobisi var. Ve o yüzden hiç kimseye de bunları anlatamıyor. Hı. O dedi hastadır. Hastadır... E, ...şimdi ben dedim ki... ...ye o tamam öyle... ...yani şu insan hakikaten... E çok şey biliyordur ve anlatamıyordur ama işte birazcık heyecanlandı ve tedirgin olduğu için. Ama bununla barışıktır. E anlatmayayım kardeşim ben herkese anlatmak zorundayım ben yazarım der. E ve bundan da rahatsız değildir. E şimdi neden ondan zorla hasta yaratıyoruz gibi? Ay senin bu anlattığın şeyi de anımsattı. Biz gene bu önceki konuşmamızda ne konuşmaymış diyecektin dinleyiciler. <gülüyor> Her şeyi konuştuk <gülüyor> değil aslında. Hala yeni şeyler duyuyoruz ama e, yurt dışında yanılmıyorsam çalışırken Finlandiyalı olan evet. bir doktor arkadaşın ama o zaman sen daha Hı -hı. deneyimsizsin. Bir aileyle yaşadığın bir şeyi anlatmıştın. E, sanki İstanbul'da paylaşmak ilgi çekici olursa, olacak. Evet. Evet. evet. Yani e, <gülüyor> Şeyi tamamlayayım önce o Performans anksiyetesi Bu tedavi edilmesi gereken bir şeydir diye Çünkü sen illaki sunumlar Yapabilmek zorundasın öyle, Beyaz yakalıların dünyasında öyle ya Devamlı sunum üzerine sunum yapılıyor Toplantılarda evet. E sen ise heyecanlısın tedirginsin Sesin e, titriyor sunum yapamıyorsun İşte bak yani gördüm hastasın Ve böylece sosyal fobiyum Ben gidip tedavi olmalıyım diyorsun İşte bak hastalık yarattık İlla ki sunum yapabilmek zorunda olduğu için. Ama dıştan geldi bu. Dıştan geldi. Evet dıştan geldi ama sosyal fobi diye bir tanı olmasa. Olmayacak. E, yalnızca bu. biraz evet. utangaç, tedirgin bir arkadaşımız o. Bizim böyle konuşurken evet. ses tutar değil deriz mi? değil mi? Yani evet. ne var ki bunda? Ama bu hastalık haline geldi. Yani eksiklik, bunun zayıflığı. Yani bunu düzeltmelisin koçum. Yoksa kariyerde bitersin yani sen. Evet. evet. Tamam mı? Perzormansını etkiliyorsun. Evet. Etkiliyor. evet. <gülüyor> evet <gülüyor> yani hiçbir zaman yükselemeyeceksin. Kalacaksın orada. Şimdi evet. bu ...orada kalıyorsan da hastasın yani. Evet. Şimdi e, o, e, o Finlandiyalı hikayesi şöyle bir şey... Ben. Sadırım e, özür dilerim... ...mükemmele doğru koşulurken... ...aslında mükemmel ol olamadığımızla ilgili biraz hikayede yani. Evet çünkü hmm. mükemmel diye bir şey yok ki. Evet yok. Yani niye olsun zaten? Varsa evet, bile neden olsun. <gülüyor> çok <gülüyor> sıkıcı mükemmeller. Evet <gülüyor> çok <gülüyor> sıkıcı mükemmel. <gülüyor> yani. Mükemmel olduğunda... ...onun dışında başka hiçbir şey yapmayız. Değil mi? Mükemmel Evet. Bir sınırlanmışlık. Evet ve ne oluyor? O zaman hep mükemmel, hep aynı şekilde yapıldığı için... ...rutine ve sıkıcı bir şeye dönüşüyor. Evet. Halbuki böyle hatalar, yanılıklar... ...eksiklikler, arzular olacak... ...hayat renkli olsun. Ve daha insan olacağız. Daha insan olalım yani. yani. Evet. O söylediğin... ...örnek de beni buna götürdü işte. Bu, bunda belki bir mükemmelleştirme... ...örneği yok şimdi anlatacağında ama... Hı -hı. gene de şey hani tanı koyma. Burada Tabii. farklı bir kültürün... Evet bu sefer de kültürel... Evet. E, durumların nasıl aslında tanıları değiştirebildiğiyle ilgili bir şey. Yani benim ilk yıllarımda, ilk yıl, ilk 3-4 ayımda e, Bazel'de İsviçre'de 1997 yılında Ee, nöbetçi olduğum bir gece şans eseri bir e, e, Kürt Alevi bir aile e, sarhoş ve etraftaki bütün eşyaları kırıp dökmüş evin içinde bir Türk genç çocuk getirdiler. Bütün mahallede oradaydılar ve çok üzgün bir şekilde çocuklarını o krizden çıkartmaya çalışıyorlardı. Şans eseri de ben nöbetçiydim. Ve o yüzden de işte Türkçe konuşabildik ee, ve ben o ailenin E, nesi olduğunu anlayabildim olan şey de şu e, o Kürt Alevi genç çocuk e, Türk ve Sünni bir kıza aşık oluyor ve aralarında e, yani onlar bunu yaşıyorlar çok güzel bir şekilde ama aileler buna tamamen karşı e, bildiğimiz nedenlerle yani bunu uzun uzun konuşmaya gerek yok evet, Türkiye'de de yaşanan şeyler e, ve e, bunlar da gizli gizli buluşuyorlar çünkü seviyorlar birbirlerini. Sonunda ama adam patlıyor, çocuk patlıyor, içki içiyor, kızı annesine, babasına küfrediyor, etraftaki eşyaları kırıyor. Onlar da acile getiriyorlar. Şimdi benim o zamanki şefim, Finlandiyalı şefim e, dedi ki nasıl bir tedavi uygulayacaksın? Çünkü aslında bu da eğitimi bir parçası. Ben gördüğüm hastayı anlatıyorum, o da bana nasıl e, uygulayacaksın diyor. O bana süpervizyon veriyor. bana de, Ben de dedim ki bu sistemik bir hadise yani ailevi bir hadise. Bireyin kendisinden daha çok aileyle çalışmam gerekiyor, aileyle birlikte çalışacağız dedim. Finlandiyalı e, e, şeyim şimdi artık e, daha sonra ben de tecrübelenince onun bu konuda ne kadar bilgisiz olduğunu ya da o konularla hiç ilgilenmemiş olduğunu ya da hani kültürel ve e, göçmenlerin sorunlarıyla ne kadar ilgilenmemiş bir insan olduğunu sonradan anladım. Şu müdahaleyi şöyle dedi. Olur mu dedi. Çok yanlış bir müdahale. Y e, yöntem. 21 yaşında genç bir adam e, sevgilisiyle birlikte e, olmaya O ...olmaya karar vermek için... ...ailesinin onayına ihtiyaç duyuyor... ...ve onların sözünden dışarı çıkamıyor... ...bu yüzden bu krizi yaşıyor... ...burada ağır bir bağımlı kişilik bozukluğu var... Hmm. ...senin bırak aileyi çağırmaya... ...aileden onu uzaklaştıracak... ...müdahalelerde bulunman ve onu güçlü bir birey haline getirmek için de bir de psikoterapiye başlaman gerekiyor. Hem tanı kondu hem de aslında kültürel yani Kuzey Avrupalı, Finlandiyalı olmanın getirdiği bireyselliğe verilen değerden ötürü başka bir tedavi. Başka bir kültüre yaklaşımı başka oldu. bir kültürel davranış, kültürel olarak normal olan davranışa hastalık dendi. Evet, işte hani de, antropologların ilkel demesi gibi. Evet. Eski. Sen ne yaptın peki? E, ben orada e, bunu benim kültürel e, psikiyatri ve psikoterapi bilgim henüz yeteri kadar bunu anlatabilecek e, düzeyde. ...daha doğrusu Almancama... ...güvenmediğim için... gramer hatası... ben de, de mükemmeliyetçilik var... ...şimdi konuşurken... gramer hatası yaparım... ...rezil olurum diye düşündüğüm için... <gülüyor> e, müdahale e, tartışmadım... ...dedim ki nasılsa kapalı kapalı... ...arada ben istediğimi yaparım... ...öyle konuşsun dedim... Sen de kendi ee, kültürel kodunu çalıştırdın aslında... ...bir a, Türk tabii, olarak... Tabii. ...bildiğimi okurum gibi... Evet. <gülüyor> Biz... <gülüyor> <gülüyor> ...bilmiyorum... Şark... Aynı. <gülüyor> ...araya şarkıyı tekrar koyuyoruz... ...takıntılı bir biçimde... ...Personal Jesus dinliyoruz... C Müzeyen Sener değil miydi? <gülüyor> <gülüyor> Ömer çok istedi ama e, bulamadık versiyonunu. You're on personal Jesus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 Reach out and touch faith. reach out and touch faith. Sevgili dinleyiciler, Personal Jesus dinlemeye doydunuz mu? Eee, <gülüyor> <gülüyor> 4 <dört gülüyor> hafta Vers, i̇şte Twitter yaz, üzerinden versin. Onlar da bizi biz Sosyal medya hesabını güçlendirme <gülüyor> <gülüyor> çabaları vardır ya böyle. <gülüyor> <Evet>, Yazabilirsiniz orada. <gülüyor> artsın artsın, like artsın. <gülüyor> Efendim... E... ...94.9 Açık Radyo'dayız... ...Kamusta Güreş... ...üç haftadır Alper Hasanoğlu ile beraber devam ediyor... ...karakterden... ...ruha İyiz, geçeceğiz... Iyiyiz böyle. ...çok siz, iyiyiz... ...siz başınıza ne bela aldığınızın farkında değilsiniz... ...estağfurullah... ...daha kaç hafta... <gülüyor> <gülüyor> Yok. ...akıl zeka olaylarında da birlikte olacağız... ...bence böyle çok ısındık... ...stüdyo soğuk ama iki erkek var... ...sürekli kapadım. soğutuyorlar... ...kapattın kapadım mı Kerem canım, pek Efendim. Fark ettim böyle bir... bir ...sürekli düştüm. giyiniyorum... <gülüyor> Ee, şimdi ben e, bu amigdala konusunu zaten e, programlardan birinde açmıştım. E, kişinin e, ruhsal e, özelliklerine, karakterine, karakterine davranışına dair e, sanki çok etkin bir bölge gibi beyinde e, sosyal asosyal olma çok cesur olma tam tersi e, korkakça davranabilme gibi pek çok şeyi etkiliyor görünüyor e, hem karakter hem ruhsal e, davranışlar başlığı altına girdiği için bir amigdala sözcüğünü önüne atıyorum ben Alper Asanoğlu'na e, o zaman birazcık seni hayal kırıklığına uğratmak zorunda kalacağım çünkü ya. dediğin şey doğru değil Ya e, olsun ha, ne güzel. O da bir öğrenme olacak. Limbik sistem diyelim. <gülüyor> limbik sistemin en önemli parçası iki parçası bir tanesi amigdala, badem, buz badem. Ee, diğeri de hipokampus bellekten sorumlu yer. Amigdala yalnızca bir aracı. Amigdala duygularımızın e, olumlu ya da olumsuz duygularımızın e, ortaya çıkması için gerekli e, uyaranları alıp o uyaranları e, uyaranların davranışsal ve fiziksel semptomlara bulgulara ya da etkinliklere dönüştürülmesi için e, e, e, beynin diğer yerlerine çeşitli uyaranlar, emirler gönderen organ. Ama bunu amigdala belirlemiyor. E, bu, Geliyor ona. Bunu, bunu de, evet. Bunu deneyimlerimiz, e, yaşantılarımız, inançlarımız e, belirliyor. Yani mesela ben diyelim ki çok basit bir şey vereceğim. Ben diyelim ki kendimi sevimle layık e, bulmayan, kendini değersiz hisseden, Ee, hiç işte benden bir cacık olmaz diyen bir adamım. Böyle bir inancım var. Ee, kalabalık bir caddede yürüyorum. Karşıdan bir arkadaşım geliyor. Ona selam verdim. Ee, o bilim bana selam vermeden geçti. Şimdi e, böyle bir durum var. Bu durumda ben eğer bir, e, kendimi sevilmeyen, sevilmeye dahil olmayan bir insan olarak en dipte bilinç dışı bir şekilde bunu kodlamış bir şekilde yaşıyorsam aklımdan geçen otomatik düşünce bunu düşündüğümü bile bilmeden Ee, şey olur. Beni görmezden Beni geldi. Beni görmezden geldi. istemiyor işte bak bu da öyle zaten filan. Ve hiç bunları düşünmem bile otomatik düşünce denmesinin sebebi bu Ve üzülürüm. Hmm. Bir üzüntü yaşarım. Bu üzüntüyü yaşamamı sağlayan şey amigdalanın gönderdiği tabii ki emirler. Amigdala'da salgılanan neurotransmitterler benim üzülmemi sağlıyor. Ama Ben eğer şu inancı, şunu, o şu düşünceyi değil de otomatik düşünceyi değil de demin söylediğim işte bak işte beni görmezden geldi otomatik düşüncesin değil de. adamın kafası ne kadar karışık beni görmedi demiş olsam üzüntü tutacak mıyım? Hayır. O zaman Normal işte, değiştireceksin amigdala böyle bir şey yapmamış olacak salgılamayacak ha. yani amigdala yalnızca bir aracı amigdala kendi, başına etkin, değil. kendi başına etkin hiç değil. mi yok peki sanki tabi de çok bilimsel kaynaklardan değil ama sık sık karşıma çıkıyor yani özellikle normalin üstünde ya da altında çalışmasının sanki karakter ve davranışla ilgili şimdi mesela şu şöyle bir şey olabilir tabi mesela diyelim ki kötü bir hamilelik geçirdi benim annem ve çok fazla E, stres yaşadı. Çok fazla acı çekti. Babamla devamlı kavga etti filan. O kortizol yani stres hormonu çok yüksekti. O stres hormonu devamlı e, kordon kanından bana geçeceği için hmm. o kordon kanından bana geçerken doğal olarak benim beyin yapılanmam sürecinde olmuş oluyorsa bütün bunlar amigdalayı daha hipersensitif hale getirebilir. Hmm. Ve böylece hmm. benim e, herhangi bir stres e, düzeyine olan e, toleransım başka ins bir insana göre daha farklı olabilir ve böylece daha hipersen daha duyarlı bir amigdala ile ben e, annem onları yaşamamış olsaydı e, daha az tepki göstereceğim durumlarda daha tepkisel olabilirim ama bu da yine amigdala burada da araç. Evet. Çünkü, yani Amit Talin kendisi yapmıyor bunu. Evet. Yani anneden gelmiş bir şey oldu. Babadan yok. hatta belki. Ya da. <gülüyor> evet. Ee, aslında sen bize gene önceden konuşurken şeyi de bir sanki netlemiştin ya. Ne konuşmuşuz? Si çok diyeceğim. cidden o ne konuşmaymış gerçekten. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ya şöyle aklıma o geldi. Ee, i̇lk programımızda bahsetmiştik dinleyemeyen e, dinleyicilerimiz gene e, podcastlere başvururlar. Mizaç özellikle değişmez olan e, yani üç tane çok. ...temel şeyi getiriyor birlikte Hı -hı, demiştin. Sanki evet. programda bahsedemedik ondan. Onu bir paylaşsak mı? Hı -hı. O çok ilgi çekici gelmişti bana. Evet. Yani bizim mizahçı dediğimiz... ...doğuştan getirdiğimiz... ...özellikler olarak... ...adlandırdığımız şey psikoterapi de... ...aslında esas olarak... ...üç... Ana başlık altında... ...toplanabilir. Yani çok büyük, ...fazla sayıda şey getirmiyoruz. Yani fiziksel... Doğuştan getirdiğimiz fiziksel özellikler çok daha fazla. Parmaklarımızın şekli, saçımızın hmm. şeyi falan çok daha fazla sayıda. İnsanlar dışa dönüklükle içe dönüklük arasında bir yerde olabilirler. Yani ya içe dönük ya dışa dönük değil. Yani o bir spektrum gibi düşünsek onu. O skala içinde bir yerlerde olurlar. Bu esas olarak çok fazla değişmez. Yani azıcık sağa azıcık sola oynayabilir. E, psikolojik ve sosyal etkenlerle ilerliğimiz safhalarda ama biz içe dönük, dönüklüğe daha yakınsak hayatımız boyunca öyle kalırız hmm. yani bir başlık bu. E, yeteri kadar şey yapsak mesela ne bileyim pazarlama müdürü olduk diyelim şans eseri içe dönüyoruz. Çok fazla insanla bir aradayız. Eninde sonunda ah yine eve bir gitsem de yalnız kalsam deriz değişmez yani. Ama hmm. dışa dönük bir pazarlama müdürü Ee, hadi buradan da işimiz bitti ama gidip bir yerde bira içelim der yani. Anlatabiliyor tamam, muyum? Ova, devam o Değişmez olan. Değişmez şey şey bir başkası ise çok duymaz olmakla e, e, kaygılı olmak arasında. Ya o ya o değil. Yani daha kaygıya yakın olabiliriz. Daha ya da vurdumduymaz olamaz olabiliriz. Diğeri de pasif e, şey agresif olmak. Bu çok yanlış anlaşılmaya müsait bir ikilaf. Pasif olmak daha alttan alan, uyumlu olmaya çalışan. Diğeri ise hakkını arayan. Cesaretli, e, inatçı bir karakter aslında ne e, e, bu iyi ne o iyi yani ama şimdi Denge. o kadar çok fazla bize şey e, yani kapitalist sistem tarafından şu yansıtılıyor ki yani işte duşa dönük hakkını e, arayan e, ve Hiçbir şeyi de umursamayanlar. Yani. Evet, Allah ım. Allah. Im. Yani i̇nsanlıktan çık diyorlar yani. <gülüyor> evet, ne güzel söyledin. Y yine yetmedi ama bitirmek ee, zorundayız yani fakat Bir, şey efendim, bir efendim, ruh doktoruna diyeyim mi? Böyle de... Öledim ben ruh ve sinir <gülüyor> hastalıkları. Efendim ruh ve sinir hastalıkları uzmanı olarak ruha inanıyor musunuz Alper Bey? Ee, bu çok e, şeyli bir e, e, ne ne ne? Handikaplı mı diyor? Yok handikaplı değil yani danışıklı dövüş oldu. <gülüyor> ya, e, evet ama O konuda evet. bir görüşün olduğunu biliyoruz. Ben şey, şöyle bir şey söyleyeyim, <gülüyor> aslında öbür kısmın çok uzun olacağı için belki başka bir şeyde, başka bir şey yapıyoruz. Şey. Tamam, anlamında. Yani felsefede çok fazla ruh tanımı var. Ee, evet. değişik dönemlerde farklı şekilde tamamlanmış ama psikolojide ve psikiyatride ruh tanımı yok. Ee, hiçbir psikoloji ve psikiyatri kitabında ruhun nasıl tanımlandığını bulamazsınız ve psikiyatristler, psikologlar da bunun farkında değil tanımlamadıklarının e, bilmiyorlar. Çünkü yani ruhu bildiklerini varsayıyorlar ama ruhun tanımlamamış bir bilim dalının ruhun hastalıklarını tedavi ettiğini iddia etmesi çok e, paradoksal ve komik bir şey haline dönüşüyor. Burada keselim. Spekülatif bir kesme olsun. Evet. Peki. iyi güzel. İyidir i̇yi, iyi spekülasyon. <gülüyor> Twitter'dan tepkiler, iyi ya, yani ya telefon, telefonlar yağıyor. Ya <gülüyor> Peki. Çok sağ olsun. Eksik bana mesleğine <gülüyor> ihanet ediyorsun diye meslektaşlarım bana Oluyor <gülüyor> <şimdi. Ya gülüyor> böyle şeyler. Çok Olmaz güzel olur mu? Olsun tartışma ortamı iyidir yani. saldırganlık olmadığı sürece. Efendim iyi haftalar diliyoruz. Üçümüz diyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çok güzel. teşekkür ederim. Teşekkür ederim.